Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Mauritius Adası'nda karaya oturan 4 bin tonluk petrol tankeri Güzelim adanın sahillerine petrol sızdırmaya başladı. Ülkede çevresel acil durum ilan edildi. Petrol tankeri 25 Temmuz'da Mauritius Adası'ndaki bir mercan resifinde karaya oturmuştu. Mürettebatı tahliye edilen Japon şirketine ait tankerden okyanusa ve adanın çevresine yaklaşık 4 bin ton Petrol sızmaya başlaması üzerine Mauritius Başkanı Pravind Jugnauth çevresel acil durum ilan etti. Başbakan Jugnauth Mauritius'un karaya oturmuş gemileri yeniden yüzdürme becerisine ve uzmanlığına sahip olmadığını söyleyerek yardım talep etti. Ülkenin Çevre Bakanı da yerel bir basın toplantısı yaptığı açıklamada bu bir çevre krizi dedi. Şirket tarafından yapılan açıklamada da çevre felaketini önlemek için... Her şeyin yapılacağı iddia edildi. Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'da ilgili mevzuat çalışmasını tamamladı. Detayları daha önce paylaşılan mevzuata göre Kanal İstanbul projesinin ve koruma kuşağı sınırlarının içerisinde kalan orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak. Mevcut ormanların yerine iki kat büyüklüğünde başka alanı orman tescil edilecek. Yap işlet devret modu ile gerçekleştirilecek projede ihaleyi kazanan şirkete vergi muafiyetleri getirilecek. Buna göre yapımında kullanılacak her türlü iş makinesi, taşıma aracı ve ekipman ÖTV, KDV ve gümrük vergisinden muaf olacak. Kullanılacak akaryakıttan da ÖTV ve KDV alınmayacak. Yani iklim değişikliğine neden olacak olan akaryakıt. Kazanan şirketin projenin gelirinden elde ettiği gelirleri ise kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Çalışmaya göre küçük çekmece gölü Sazlıdere Barajı Terkos doğusunda takip eden güzergahta inşa edilecek. Uzunluğu 45 km, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacak. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine ormanlık alanlar ve civarında ateş yakmamaları konulu genelge gönderildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre genelgede doğal zenginliklerin başında gelen ormanların korunması amacıyla daha önce mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı. Genelgeye göre vali ve kaymakamların başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele komisyonunun acilen toplanması sağlanacak. Komisyon il veya ilçe sınırları içerisinde özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan alanların en geç 15 Ağustos'a kadar belirleyecek haritalandıracak. Komisyonlarca bu yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek. Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleriyle tabiat parkları, valilik ve kaymakamlıklarca da vatandaşlara duyurulacak. Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasak hükmü uyarınca yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç Orman alanları içerisinde mangal, semaver ateşi yakılmasına müsaade edilmeyecek. Avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek. Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yayınlanan ve Maryland Üniversitesi uydu verilerine göre geçen yıl dünyada Nikaragua büyüklüğünde bir alan yani 119 bin kilometre karelik ağaç örtüsü kayboldu. Bu kaybın neredeyse üçte biri veya İsviçre büyüklüğünde bir alan Gezegendeki bitki ve hayvan türlerinin çoğunu barındıran ve iklim düzenlemesinde önemli bir rol oynayan birincil nemli tropikal ormanlardan geldi. Ne yazık ki gezegenimiz orman örtüsünü hızla kaybediyor. Dün dünya aslan günüydü. Biz de bu konuda bir haber verelim dedik. Afrika aslanları yani latincesiyle Pantera Leo bir zamanlar Afrika'nın her yerinde yaşıyordu. Hatta ülkemizde bile Ancak ne yazık ki artık kuzey bölgelerinde kayboldular ve şimdi çoğunlukla sahra altı Afrika'da bulunuyorlar. Örtünün ve suyun bulunduğu savanalarda, otlaklarda yaşıyorlar. Aslanlar gruplar halinde yaşayan tek kediler. Genellikle 5 yetişkin dişiden ve 2 yetişkin erkekten bunların genç ve yetişkin olmayan yavrularından oluşuyor gruplar. Ama tabii ki bu gruplar çok daha büyük de olabiliyor. Bu gerçekten ne kadar yiyecek ve su olduğuna bağlı ortamlarında. Aslanlar Afrika'da doğa korumanın bir bakıma sembolü. Varlıkları, büyük otlaklardan oluşan, işleyen bir topluluğun ve genel olarak sağlıklı bir ekosistemin göstergesi. Bununla birlikte vahşi doğadaki Afrika aslanlarının sayısı hızla azalıyor. Son 10 yılda %30 azaldılar. Başça tehditler genişleyen insan yerleşimleri nedeniyle yaşam alanlarının tahrip edilmesi, doğada mevcut yiyeceklerinin azalması ve son fakat en önemlisi çiftlik hayvanlarını korumak için insanlar tarafından misilleme yoluyla öldürülmeleridir. Aslanlar ve insanlar arasındaki çatışmaları azaltmak, bu hayvanların iyileşmelerine ve popülasyonlarını korumalarına yardımcı olmak için çok önemli. Aynen ülkemizde tehlike altında olan ayıları korumak için